Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Ama بعد, en son geçen dersimizde, siyer dersinde, açık davet döneminde, müşriklerin Peygamber aleyhissalatu vesselamın sahabesine eziyetlerini, insanları Kur'an-ı Kerim'den çevirmek için yapmış olduklarını anlattık. Ve son olarak da Ebu Talib'e gelip Peygamber aleyhissalatu vesselamla davetinin arasına girmesini, yoksa Peygamber'e fiili eziyet edeceklerini, bildirdiklerini anlattık. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bunu kesinlikle kabul etmediğini güneş sağ elime, ayda sol elime verseler bu davete devam edecek. Eğer bu lafız sayesinde bu lafızla veya buna benzer bir lafızla bu davete devam edeceğini Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne yaptı? Amcasına bildirdi. Ve müşriklerin Peygamber'den istediği İslamiyet dinini bırakması veyahut da dinden çıkmasının olmadığını özellikle İstedikleri tek şeyin peygamberin onların ilahları hakkında konuşmaması ve onların babaları hakkında konuşmaması ve onlara işte siz faydası olmayan ve zararı olmayan taşlara tapan ahmaklarsınız dememesiydi. Tek istekleri buydu. Yoksa dinden çık, İslam'ı bırak, gel bizim gibi ol, bizim dinimize gir demiyorlardı. Dinine devam et ama bizim ilahlarımız hakkında konuşma, bizim atalarımız hakkında konuşma ve bizim aklımıza konuşma diyorlardı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın da kabul etmediği buydu. Çünkü tevhidin gereği neydi? İnsan tevhidi anlatırken şirkin batılığını da ortaya koymak zorunda. Yani ben tevhidimi anlatacağım ama şirkede karışmam gibi bir anlayış İslam'da yoktur. Öyle değil mi? Allah hem tevhidi hem de şirkin ve şirkin ehlinin batılıklarını hem dünyada hem ahirette alacakları sonucu Kur'an-ı Kerim'de anlatıyor. Peygamber de bu menheşkereyi, bu teklifi hiçbir zaman ne yapmadı? Kabul etmedi. Tabi müşrikler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın uyarılardan anlamadığını, davetine devam ettiğini, Hala konuştuğunu ilahlar hakkında, atalar hakkında görünce bizzat peygambere fiili işkenceler yapmaya başladılar. Fiili eziyetler vermeye başladılar. Önceki derste de söylemiştik. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam daha gelmeden önce onların gözünde çok büyük bir şahsiyetti. Onların gözünde böyle el uzatılacak, dil uzatılacak bir insan değildi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Toplum içinde belli yeri olan bir insandı. Böyle olunca da müşrikler ona karşı direkt, direkt saldırıya geçmekten çekiniyorlardı. İlk başta Peygamberimize eziyet edenlerin başında kim geliyor? Kendi ailesinden olan Ebu Leheb geliyor. Amcatı. Çünkü bu adam Peygamberimizin ailesinden olması hasebiyle diğer müşriklerin korktuğu şeylerden korkmuyordu. Çünkü müşriklerde kabilecilik anlayışı vardır. Yani olabilir ki birinin kabilesinde bir adama fazla saldırırsan, kabile hep beraber bu tarafa saldırabilir. Bundan dolayı Ebu Leheb bu aileden olduğundan Peygamberden ne yapmıyordu? Çekinmiyordu. İlk Peygamber'e vurduğu darbe neydi? Oğlu Utbe ile Uteyb'e Peygamberimizin kızları Ümmü Gülsüm ve Rukiye ile evliydiler. Peygamber aleyhissalatü vesselam peygamberlik davasını ilan ettikten sonra Ebu Leheb zorla şiddet kullanarak peygamber aleyhissalatü vesselamın kızlarıyla kendi çocuklarını yaptı aralarını ayırdı ve boşadılar peygamber aleyhissalatü vesselamın kızlarını. Tabi Mekke toplumunda bu çok ağır bir şeydi. Belki şu anda biz pek anlamıyoruz. Yani bir adamın kızlarının sahipsizmiş gibi böyle boşanıp bırakılması. Bir de çünkü demiştik nikah çeşitlerini anlatırken cahiliye toplumunda bir de İslam'ın ikrar ettiği, İslam'ın da kabul ettiği şerefli aileler arasında olan nikah çeşidi vardı. Öyle değil mi? Öyle mehirli olan, kolay kolay kadını bırakılamadı veya kadını ortalığa atılamadı nikah çeşidi vardı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kızları hiçbir suçları olmadığı halde sırf babaları işte İslamiyet dinle geldiğinden dolayı Ebu Lef Peygamber'e zarar vermek için ne yapıyor? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kızlarıyla çocuklarını birbirinden zorla ayırıyor. Daha sonra arkadaşlar Ebu Leheb'in yaptıklarının arasında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a Önceki ders de anlatmıştık Ebu Leheb peygamberin arkasında geziyordu Biliyorsunuz Peygamber bir yere girdiği zaman Daveti anlattığı zaman Ebu Leheb arkasından gidiyor Yok vallahi bu yalancıdır Yok vallahi bu insanları büyülemeye çalışıyor Babalarımızın dinine muhalefet etmekle geldi bu diye Ne yapıyordu? Peygamberin davasını yalanlamaya çalışıyordu Hatta bazı rivayetlerde hıncını alamadığı zaman peygamberimizden amcası olması hasebiyle de peygamberimizi bazen ayakkabısıyla dövüyor bazen de taş fırlatıyordu yani neydi bu bizim başımıza getirdiğin yani senin yüzünden bütün araplar bize düşman olacak gibisine peygamber aleyhissalatü vesselam'a ne yapıyordu saldırıda bulunuyordu tabi bu Ebu Leib'in neyi bu Ebu Leib'in yaptıkları Ebu Leib sadece kendisi peygamberimize zarar vermiyordu bir de karısı Kur'an-ı Kerim'in hamaletul hatab dediği, odun taşıyıcısı dediği karısı ne yapıyordu? Sürekli Peygamber aleyhissalatü vesselam hakkında şiirler söylüyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam da Mekke'nin Peygamber'e karşı kışkırtıyordu. Yani mesela Peygamber Kabe'nin yanında namaz kılıyor aleyhissalatü vesselam. Yani hani onlara öyle şiirler okuyor ki siz erkek değil misiniz? Babalarınıza seven, ilahlarınıza seven adam karşınızda ise getirdiği yeni dinle. Size böyle kıcık veriyormuşçasına ibadetlerini yapıyor. Siz de buna susuyorsunuz. İşte fitne kaynağı Kadınları da kullanaraktan ve kendisi Ebu kardeşiydi. Aristokrat bir aileden olması hasebiyle biraz daha rahat konuşuyordu. Ve ağzının bozuk olmasıyla da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı rencide edecek çok değişik sözler söylüyordu Peygamber'e. Ve biliyorsunuz Peygamber'in yürüdüğü yollara diken diziyor. O günkü ayakkabılar da bugünkü gibi olmadığı için sürekli Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek ayağının kanamasına sebep oluyordu bu kalın. Tabi e, daha sonra Allah Subhanahu ve teala onunla kocası hakkında ayet-i kerime indirmişti biliyorsunuz. Tebbet-i eda ebi teb diye. Bu ayeti duyduğu zaman bu kadın direkt geliyor Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ı bulmaya. Peygamber aleyhissalatu vesselamla bu Ebu Bekir Kabe yanında oturmuşlar. Diyor ki, vallahi diyor ben senin sahibini arıyorum diyor. Eğer ben arkadaşını görürsem Ebu Bekir diyor. Şu gördüğün taşlarla onun ağzını dolduracağım diyor. Bizim aklımızda sözler söylüyormuş diyor. Tabii Peygamber Ebu Bekir şaşırıyor. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yanında. Sonra diyor ya Resulullah nasıl seni görmedi? O da diyor Allah Subhanahu Aleyhi onun gözlerini benim yanıma geldiği zaman aldı. Yani ben ne yapamadı? Beni göremedi diye. Bu şekilde kısa Bukhari ve vahmete geçiyor. Bu şekilde ne yaptı? Bu şekilde kadın çekti gitti. Ve bu kadın yapmış oldukları sadece bundan sınırlı değil. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şerefine, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ırzına, kişiliğine, ahlakına ne yapıyor? Sürekli Hücum ediyor şiirleriyle sözleriyle ve insanları Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ne yapıyordu kışkırtıyordu. Bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ailesinden görmüş olduğu baskı. Bir de bunun yanında arkadaşlar biliyorsunuz psikolojik baskı var. Yani insan fıtratı gereği psikolojikmen kendi ailesinden sürekli destek bekler. Bundandır belki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Ebu Talib olan yakından. Peygamberimize gösterdiği destekten dolayıdır. Yani mesela kendi halimizi düşünelim. Bütün insanlar bize laf söyler. Öyle değil mi? Bizi etkilemez. Fakat işte baba, anne bu nedir başımıza bela açacaksın sen. Nereden getirdin bu fikirleri başımıza bela oldun. Siz bütün kocaları bilmiyor da siz öğrendiniz. Daha dün bir iki, bugün iki, iki üç tane kitap okudunuz, alim oldunuz hemen. Dediği zaman insanı daha fazla etkiliyor. Kendi ailesi dediği zaman. Mesela bütün dünya insana diyebilir. Yani nedir ya bu sakal işte. E bu zamanda bu mu olur diye insana insana etkilemez. Ama kendi evinde annesi babası sürekli aynı şeyi insana zikredince insan etkileniyor. Neden? Çünkü fıtraten sılay rahim dediğimiz mesele var ya Allah kendi akrabalarıyla insanlar arasında bir yakınlık insanın fıtratına yerleştirmiştir. Böyle olunca da Peygamber aleyhissalatu vesselam da onlardan hep destek bekliyordu. Bütün Mekkeli müşriklerin eziyetlerine karşı ailesinden bu ve benzeri sözleri işitince işte sen babalarımızın dine ihanet ettin, sen yeni bir din getirdin, sen sen Abdülmuttalib'in bile ateşte olduğunu söylüyorsun. Senin sana bakmasına rağmen, seni yetimken alıp barındırmasına rağmen sen ona dahi e, cehennemdedir diyorsun gibisine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a sürekli ne yapıyorlardı? Sürekli baskı yapıyorlardı. Bu yani Peygamberimizin daha ailesinden gördüğü birkaç mesele. Yani anlatmakla bitmez Peygamberimizin ailesinden çektiği eziyetler. Biliyorsunuz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da insanlar gibi komşuları olan bir mahallede yaşıyordu onda. Kendisine ait bir evi vardı. İbn-i İshak Peygamberimizin komşularından çektiklerini anlatıyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam namaz kıldığı zaman komşuları Ukve İbn-i bir Muhayy ve Hikem Birkaç tane daha böyle müşriklerin azınları peygamberimizin yakınlarında oturuyorlar. Sürekli çöpleri toplayıp bir de hayvan pisliklerini toplayıp peygamber aleyhissalatü vesselam namaz kılarken duvarlardan peygamber aleyhissalatü vesselamın üzerine atıyorlar bu pislikleri. Hatta öyle bir şeye geliyor ki artık öyle bir reddeye ulaşıyor ki olay peygamber aleyhissalatü vesselam ne yapıyor? Evin içinde ayrı bir yer daha yapıyor oranın içinde namaz kılıyor. Sırf atmış oldukları pisliklerden korunabilmek için bu halde. Hatta bazen artık böyle dayanamıyor kapıyı açıyor, o pislikleri topluyor dışarı atıyor. Bu şekilde komşuluk olmaz ey Kureyşler diye. Böyle dert yakınıyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ama tabi ne yapmıyorlar? Kesinlikle hiçbir şekilde bu onlara etki etmiyor. Böyle biliyorsunuz davet, sahabelerin birçoğu daveti gizli yapıyorlardı veya da saklanıyorlardı. Tam açığa vurmuyorlardı daveti. Fakat Peygamber Aleyhisselatü Vesselam böyle değildi. Açık davet dönemi başlamıştı. Her yerde insanlara daveti hattırıyordu Peygamber ve özellikle Kabe'nin yandan namaz kılıyordu. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Bir de Kabe'nin yanında müşriklerden çektikleri var Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı. Yani mesela e, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir gün namaz kılarken Bukhari'de İbni Mesud anlatıyor. Diyor Ebu Cehil, İkbey'de Ebu Muayyid birkaç tane daha böyle müşrik oturmuşlar. Dediler ki kim bu atameniz edecek Kim hayvan bağırsaklarını toplayıp getirecek? Bir yerde hayvan bağırsakları var. Bunu bunun tam böyle kafasına koyacak işkembesini Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sırtına koyacak. Tabi bu hem kokusu hem de pisliği Peygamber'e eziyet verecek diye. Ukvay bin Ebu Muayyid kalkıyor ben yapacağım diyor. Gidip getiriyor. İbni Mesud diyor Peygamber şey seyrederken Peygamber'in sırtına koydu hayvan pisliğini. Tabi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kıpırdayamıyor yerinde. Yani bu hayvan pisliğinden dolayı hareket edemiyor. Ve İbni Mesud dert yanıyor. Ben diyor hiçbir şey yapamıyordum o anda. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a hiçbir faydam dokunamıyor. Ona yaklaşamıyorum da. İşte tam bu sırada Hz. Fatım'a geliyor, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına, Peygamberimizin başından pislikleri temizliyor, mübarek başından ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam selam veriyor ve kalkıyor. Sana diyor, Allahümme aleyke bir Kureyş. Allah Kureyş senin üzerindedir. ne yani onları helak etme anlamında Kureyş'e dua ediyor. Ve biraz geçiyor, Kureyşlerin çok ağırına gidiyor bu. Çünkü biliyorsunuz Kabe onlar için çok kutsaldı. Orada yapılan duanın kabul olduğuna inanıyorlardı. Peygamber tek tek isimlendiriyor işte. Allahümme aleyke bi Ebi Cahl, Allahümme aleyke bi Okba İbni Ebi diye. 7-8 kişiyi böyle isimlendiriyor. Allah'ım onlara helak et manasında onlara beddua ediyor. Ve İbn-i Mesud diyor vallahi isimlerini verdiklerinin hepsini Bedir kuyusunda gördüm cesetlerini. Yani müşriklerin cesetleri kuyuya atılmıştı ya. O gün diyor hepsini orada gördüm yani. Bedir cesetleri arasında hepsinin cesetlerini gördüm diyor. Yine aynı şekilde mesela arkadaşlar Ebu Ceyl'in özel olarak peygambere yaptığı eziyetleri biliyorsunuz. Kabe'nin yanında. Yani mesela Ebu Cehil bir gün Hatta Allah-u Teala onun hakkında ayet indiriyor diyor ya E ra'eysellezi yenha abden iza salla Sen kul namaz kıldığı zaman onun nehyedeni gördün mü? Ebu, Peygam Ebu Cehil peygamberimizin yanına geliyor Ya Muhammed diyor yani ben seni nehyetmedin mi? Bir daha buralarda namaz kıl demedin mi? İşte Allah bu ayetleri indiriyor. Sen kulumuz namaz kıldığı zaman onu nehyedeni görmedin mi? Allah-u Teala bu şekilde onun hakkında ayet indiriyor. Hatta bir gün diyor ki kısa Müslim'de Gideceğim diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam namaz kılarken ayağımla diyor onun kafasını toprağa basacağım. Ta ki diyor böyle Muhammed zelil olsun yerinden kalkamasın diye. Tabi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gidiyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına yaklaştığı zaman orada ne oluyor arkadaşlar? Geri geri, geri geliyor hemen. Tabi müşrikler şaşırıyorlar. Ne oldu sana diyorlar. O da diyor ki vallahi benle onlar arasında ateşten bir hendek, bir çukur vardı. Ve aynı zamanda diyor ben kanatlı şeyler gördüm diyor. Benle onlar arasında diyor. Bu şekilde geri kaçıyor. Peygamber diyor Eğer diyor o bana bir, biraz daha yaklaşsaydı melekler onu parça parça parçalayacaklardı. Böyle çekip alacaklardı onu yani. Allah onunla e, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın arasında neyi koyuyor? Melekleri koyuyor ve aynı zamanda e, ateşten bir çukur koyuyor. Aynı şekilde arkadaşlar bu müşriklerin başlarına Ümmüye Ebu Halef hakkında biliyorsunuz hangi ayet dinliyor? وَيْلُ لِكُلِّهُ مَزَتِ yani o insanların arkasından önünden böyle kaş göz işareti yapanlara böyle olsun diye, helak olsun onlar diye Allah subhanahu ve ayet indiriyor. Bu ne yapıyordu bu adam? Peygamberimiz bir toplumdan geçtiği zaman arkasından geçip böyle kaş göz işaretleri yapıyordu. peygamberimizi küçük düşürücü, yani ne diyor bu gibisine falan. Bu adam hakkında ne oldu? Bu tür ayetler indi. Hatta İmam Ahmet rivayet ediyor. Bugün Peygamber aleyhissalatu vesselam Mekke'nin etrafında dönüyor. Kabe'nin etrafında tavaf ediyor. Müşrikler Peygamber Aleyhisselatü mesela dalga geçmeye başlıyorlar. Hem laf söylüyorlar hem de kaş göz işareti yapıyorlar. Tabi Peygamberimize çok ağır geliyor bu. Yani ciddi manada ağır geliyor Peygamber Aleyhisselatü Bir, iki, üç, dört. Hatta diyor Peygamberin yüzü kızardı kızardı ve döndü dedi ki Beni işitiyor musunuz ey Kureyş ehli? Ben sizi kesmekle gönderildim. Beni jidiyor musunuz ey Kureyş ehli? Ben sizi kesmekle gönderildim diye Peygamber Aleyhissalatu vesselam ne yapıyor? Peygamber Aleyhissalatu vesselam bu şekilde onlara kızıyor ve çok korkuyorlar. Peygamber Aleyhissalatu vesselama diyorlar, "İnsan-ı ya Muhammed, insan-ı ya Muhammed." Yani sen akıllı bir adamsın, akıllı bir şekilde dön git. Sen bize uyma." dermişçesine. Bu şekilde Peygamberle onların arasında ne oluyordu? Diyaloglar yaşanıyordu. Bundan daha kötüsü bu müşrikler kölelerini Peygamber Aleyhissalatu vesselam'a musallat ediyorlardı. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yollarda yürüdüğü zaman, gezdiği zaman ne yapıyorlardı? Çocukları ve köyleri Peygamber'e musallat ediyorlardı. Han normalde çocuklar kime musallat olur? Deli olan, toplumun içinde yeri olmayan, aklı olmayan insanlarla dalga geçerler, arkalarından koşarlar, elbiselerini çekerler. Aynısı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a yapılıyordu. Tabi bunların karşısında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a daha önceki derslere söylediğimiz gibi Allah Subhanahu ne indiriyordu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a sürekli? Bunların olması gerektiğini. Ve lekaz zulibet rusulun min Senden önceki peygamberler de yalanlandı. Senden önceki peygamberlere de dalga geçildi. İnsanlar onları alaya aldı. Öyle değil mi? Ve Allah hepsinin sonunda ne dedi peygambere? Biz seni ve seninle beraber iman edenleri kurtaracağız. Biz iman edenleri kurtardık. Bizim sözümüz kafirlerin üzerine helak sözümüz kafirlerin üzerine mutlaka müstahak olmuştur diye Allah sürekli peygamberlere Aleyhisselam kıssalar anlatarak kıssaların sonunda Şafir toplumların nasıl o böyle ihtişam sahibi toplumların nasıl helak olduğunu, yani hiç o güçlerinin kuvvetlerinin onlara bir fayda vermediğini anlatıyordu. Ve peygamberlerimize diyordu ki bu Allah'ın sünnetidir. Bütün peygamberler yalanlandılar, sen de yalanlanacaksın ve sabredeceksin. Sabrettikten sonra ne olacak? Sabrettikten sonra biz seni ve seninle beraber iman edenleri kurtaracağız. Ve Allah'ın bu sünnetinde hiçbir değişiklik yoktu diyor Allah subhanahu aleyhi ve sellem. Peygamber ne yapıyordu? Bu şekilde teselli edip bu şekilde irşad ediyordu. Ve daha dediğim gibi Peygamberin Mekke müşriklerinden çektiklerini anlatmaya kalktılar emin olun yani dersler dersler dersler bitmez. Her birini tek tek toplasa anlatmaya çalışsak. Bu şekilde Peygamber ne oluyordu? Onlardan, onlardan eziyet görüyordu. Tabi burada arkadaşlar bazı noktalar var. Yani burada üzerine değinilmesi gereken, Peygamber aleyhissalatü vesselama karşı yapılanlarda üzerine değinilmesi gereken bazı noktalar var. Birinci nokta, dikkat ederseniz önceden de söylediğimiz gibi önceki derste de Müşrikler hiçbir zaman Müslümanlara aniden hücum etmezler. Öyle değil mi? Müşrikler derece derece adım adım Müslümanlara karşı planlar çizerler. İlk başta davetle onların arasında engel olmaya çalışırlar. İnsanları onların davetinden soğuturlar. Davetin öncüleri ve davette önde gelen insanlar hakkında şüpheler uyandırırlar. Bunlar da olmasa bu defa davette alt tabakaya eziyet etmeye başlarlar. Ta ki alt tabaka üst tabaka arasında bir kopukluk olsun diye. Bunu da beceremeyince bazı durumlarda diplomatik bazı çalışmalar yaparlar. Böyle güzel dille gel bu daveti bırakmaya davetin içerisinde şu şu şu noktalardan tavizler ver diye. Bu da olmasa ne yaparlar? Bu da olmazsa saldırırlar. Ama sonuç itibariyle şirk ile tevhid arasındaki mücadele kayındır. Yani belki adımlar değişebilir ama adımların sonu nedir? Tevhid davetini ortadan kaldırmaktır. Yani adımlar başarıya ulaşamazsa ne yaparlar? Bu defa saldırıya geçerler. O zaman... Bu noktadan yola çıkarak diyoruz ki eğer bazı zamanlarda sistem veya müşrikler Müslümanlara karşı direkt hucuma geçmemişse o zaman önceki planlarda başarıya ulaşmıştır ki Müslümanlara ne yapmıyor? Müslümanlara saldırmıyor. Yoksa eğer ilk adımlarında ilk planlarında başarılı olamamış olsalardı mutlaka Müslümanlara ne yapacaklardı? Mutlaka Müslümanlara saldırıp onları Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a yapıldığı gibi bedeni işkence yapacaklardı. Yani bugün Müslümanlar zannetmesinler ki bazı yerlerde işte sistem bize karışmıyor. Hani zaman değişti, onlar Arap bedevleriydi. E bugünkü müşrikler ise nedir? Bugünkü müşrikler de biraz daha anlayışlı. İşte kanun var, biz bu kanunlardan faydalanıyoruz. Gibi safsatalarla kendi kendilerini kandırmasınlar. Ya devlet onların siyasi sahaya çekmiştir? Öyle değil mi? Bu planında başarılı olmuştur. Çünkü siyasi sahaya gelen bir insan hiçbir şekilde tevhidi anlatamaz. Mutlaka anlattığı olayın başından, önünden, ortasından kırpması lazım ki öyle değil mi? E, kapatılmasın anlattığı konferans salonu. Veya televizyonu, radyosu kapatılmasın diye mutlaka taviz vermek zorundadır. Bundan dolayı müşrikler sana saldırmıyorlardır. Veya müşrikler okul açmışlardır. Senin geleceğin olan çocukları senin elinden çekmişlerdir. Bu okullara almışlardır. Seni yok etme gibi bir gerek duymuyor. Seni yok etmeye gerek duymuyor adam zaten. Neden? Çünkü senin geleceğin olan İslam devletini bina edecek tevhidin tohumları müşin kendi eğitim sisteminde yetişiyor. Öyle değil mi? Bu çocukları kendisi kontrol altında tuttuğundan ne yapmıyor? Ondan dolayı hiçbir şekilde sana saldırmıyordur. Ama bu demek değildir ki sistem sana işte sistem değişti, modernleşti, bize işte musamaha gösteriyorlar, bizim önümüzü açıyorlar demek değildir. Bu bize problem var demektir. Dönüp kendi menhecimizi ne yapmamız lazım? Kontrol, kontrol etmemiz lazım. Demek ki biz bir yerde hata yaptık. Bu adamların planları başarıya ulaştı. Bizim ayağımız kaydı ondan bize saldırmıyorlar diye bunu anlamamız lazım. İkinci nokta arkadaşlar. Yeryüzünde Allah subhanehu ve teala'nın en sevdiği insan kimdir? Peygamber aleyhissalatü vesselamdır. Yeryüzünde Allah subhanehu ve teala'nın en çok değer verdiği, öyle değil mi? Gelmiş geçmiş günahlarını affettiği ve tüm diğer peygamberleri ona tabi olmakla emrettiği, bütün peygamberlerden söz almıştı Allah biliyorsunuz. Resulullah geldiği zaman ona tabi olacaklardı. Buna rağmen peygamber aleyhissalatü vesselamın katlandığı eziyetleri görüyorsunuz. Yani peygamber aleyhissalatü vesselam ne yapmıyor? Peygamber aleyhissalatü vesselam kendi nefsinden belaları, musibetleri defedemiyor. Kendisi de diğer insanların eziyet gördüğü gibi eziyet görüyor. Hatta daha fazla eziyet görüyor. Ve ne diyordu Peygamber? İnsanların en çok eziyet göreni enbiyalardır. Sonra onlardan sonra herkes derecesine göre ne yapar? eziyetlere katlanır. Başka bir hadiste, rivayette kişi diyordu, kendi imanının derecesine göre ne yapar? Kendi imanının derecesine göre eziyet görür. O zaman buradan neyi anlıyoruz arkadaşlar? bir insanın Allah dostu olması bir insanın veli olması demek öyle değil mi? İnsanların haklarında tasarruf hakkına sahip olması insanlardan hastalıkları götürmesi insanlardan belaları musibetleri def etmesi manasına gelmez ama işte işte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın örneği. Yeryüzünde ondan daha büyük makama sahip olan biri var mıdır? Yoktur. Ama ne diyordu Peygamber قُلْ لَا أَمْنِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا دَرًّا إِلَّا مَشَاءَ De ki ben kendi nefsim için hiçbir zarar ve fayda benim elimde değildir. Sadece Allah'ın istediği kadarıyla. Buradan da neyi anlıyoruz arkadaşlar? Bazı insanlar özellikle tabi oldukları, şeyh dedikleri veya da işte kutup dedikleri insanlara ne yaparlar? Gözlerinde büyütürler ve bu insanlar Allah'ın veli kulu olduklarını iddia ederler ve denerler ki Allah dostlarına korku ve hüzün yoktur. O zaman bunların başına hiçbir şey gelmez. Bunlar işte ne yaparlar? Biri bir yerde bir kadına saldırırken sopalarını gönderirler. Bu sopa gider, kendi kendine kadını ne yap adamı ne yapar? Adamı döver, kadını adamdan kurtarır. Veya işte bunlar denizlerde giderken ne olur? Mesela deniz, şeyde gemide asiler vardır. Bunlar asilerle yolculuk yapmak istemezler. Denizin ortasına bir bakarsa okyanusun sonunu getirirler. Denizin sonunu ayakla getirirler. Veya gasp edilen bir topraktadır bu insanlar. Öyle değil mi? Namaz kılmak gasp edilen toprakta ihtilaflı ya. Bunlar o kadar takvalıdırlar ki gasp edilen toprakta namaz kılmazlar. Feccadeyi havaya atarlar. Öyle değil mi? Çıkarlar seccadenin üzerinde namaz kılarlar. Bunlar neden kaynaklanıyor arkadaşlar? Bunlar bu insanların Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı tanımadığından kaynaklanıyor. Allah Subhanehu ve Teala bize ölçü olarak kimi göndermiştir? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı göndermiştir. Biz Peygamber'in hayatını anlatsa, biz Peygamber'in hayatını bilsek neyi göreceğiz bu şekilde? Göreceğiz ki ha, peygamberin başına da belalar geliyordu, peygamber de hastalanıyordu, peygamber de ölüm sekaratını yaşıyordu, peygamber Aleyhisselatü Vesselam kendi ashabından... Görüyordu onların eziyet çektiğini ama hiçbir şekilde belayı, musibeti onlardan def edemiyordu. Buradan neyi anlayacağız? Demek ki hiçbir insan kainatta tasarruf hakkına sahip değildi. Kainatta tasarruf hakkına sahip olan kimdir? Kainatta tasarruf hakkına sahip olan Allah'tır. Yoksa biz asrın İslam adı altında çıkmış işte. Budistik dini veyahut da işte Hristiyanlık dini veyahut da şirkin yeni elbisesi olan sofiliğin anlayışı gibi eğer velilik meselesini anlamış olsaydık Hani diyorlar Allah'ın velisine korku ve hüzün yoktur. Peygamberden daha büyük bir veli olmadığını onlar kendileri ikrar ediyorlar. Ve nubuvvetin velayetten daha üstün olduğunu hepimiz kabul ediyoruz. Öyle değil mi? Peygamber aleyhissalatü vesselama dair bu yetkiler verilmemiştiyse Peygamberden başkasına verilmemesine de Daha evladır. Üçüncü nokta arkadaşlar burada. Dikkat ederseniz Peygamber aleyhissalatü vesselam eziyet görüyor. Ama sahabede de bunu söylemiştik. Peygamberde de söylüyoruz. Allah subhanahu peygamberimizi çok seviyor. Normalde normal anlayış üzerine Kişi sevdiğinin eziyet görmesine tahammül edemez. Ama neden Allah Subhanahu ve teala Peygamber aleyhissalatü vesselamın eziyet görmesine tahammül ediyordu? Çünkü insanlara, insanlar eziyet görüyorlardı. Allah peygambere özel bir koruma indirmiş olsaydı bu ne olmuş olurdu? Bir nevi torpil olmuş olurdu ve peygamberin beşeriyet vaksını peygamberden alınması demek olurdu. Yani Allah mesela müşriklere ne diyordu müşrikler için? Eğer diyordu yeryüzünden melekler yürüseydi biz onlara melek indirdik peygamber olarak. Demek ki burada neyi anlıyoruz? Demek ki insan sizde de beşerseniz biz beşere indiriz Beşere beşer olan bir peygamber. İnsana insan olan bir peygamber indiriz Demek istiyordu Allah subhanahu aleyhi ve sellem. Yani sahabeye diyordu ki siz sadece eziyet görmüyorsunuz. Hani ben sizi yetiştirmek için, imanınızı sağlamlaştırmak için bir takım belalara, musibetlere maruz kalmanızı takdir etmişim. Aynı şekilde benim en çok sevdiğim Habibim de benim Resulüm de ne yapıyor bu işkencelere katlanıyor diye ve buradan neyi anlıyoruz arkadaşlar? Toplumu yöneten liderlerin, cemaatlerin başında olan insanların Cemaat de iç olmaları lazım. Cemaat neyi yaşıyorsa onların da aynısını yaşaması lazım. Cemaatin açlığına, zenginliğine, sevincine, hüzününe ne olması lazım? Bu şekilde iştiraf etmeleri lazım ki sertlerle yönetici kadro arasında sıkı bir bağlantı olsun. Yoksa cemaat liderleri villalarda oturursa, millet de perişan olursa, sıkıntıdan işte aç kalırsa, cezaevlerinde perişan olursa, Cemaat liderlerinin çocukları kendileri en üst seviyede yaşanlarsa bu ne olur? Cemaat fertleriyle yönetim arasında ciddi manada bir kopukluğun olmasını sağlar. Ama kendilerinden biri de sürekli kendilerine iştirak eden acılarıyla hüzünlerini onlarla paylaşan ve kendilerinin başına gelen onun da başına gelen bir lider olduğumu ciddi manada sıkı bir bağlantı oluyor liderle sertler arasında. Bu da neyi sağlar arkadaşlar? Yöneticinin istediği gibi Kur'an'ı terbiyeyle sertleri eğitmesini kolaylaştırır. Onun her söylediğini artık ne yaparlar? Onun her söylediğini artık dinlerler. Bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ve ashabının daha önceki derste anlattığımız başına özet olarak ne yaparlar? Özet olarak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelenler. Peki daha önceki derslerimizde vermiştik ki arkadaşlar, gizli örgütlenmeden bahsederken, ileriki derslerde darl arkama değin Dar nedir? Kim nedir? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam niye bu darl toplanma gereği duydu? müşriklerle Müslümanlar arasında bu ciddi mücadele olurken yani şöyle diyelim bir tarafta peygamber eziyet görüyor bir taraftan sahabeler sabahtan akşama kadar işkence görüyorlar kimisi öldürülüyor kimisi susuz bırakılıyor en değerli sahabeler işte çöllerde bağlanıyor karınlarına sırtlarına ka koca koca kayalar konuluyor peki bu durumda peygamber aleyhissalatü vesselam ne yapıyordu peygamber aleyhissalatü vesselam arkadaşlar Mekke'nin müşriklerin gözlerinden uzakta safa tepesinin eteklerinde Erkam'ın evini kendisi kendisine üst edinmiş bu evde ne yapıyordu? Bu evde sahabelerle düzenli toplantılar yapıyordu. Bu evde sahabelerle düzenli toplantılar yapıyordu. Ve bu evde yapılan örgütlenme daha önce dediğimiz gibi bir halka açık genel davet vardır. Bir de özel fertleri, daveti kabul edenlere karşı özel eğitim sistemi vardır. Özel eğitim programı vardır. İşte Peygamber Darül Erkam'da ne yapıyordu? Bu insanları eğitiyordu. İslam nitelatöründe biz bu eve Darül Erkam diyoruz veya Muhammed'in eğitim üssü diyoruz aleyhissalatü vesselam. İsterseniz buna örgüt evi deyin, isterseniz buna hücre evi deyin, isterseniz buna illegal eğitim kampüsleri deyin, hiç fark etmez. Yani örgüt literatüründe olan e, lafızları getirin. Burası nedir? Yasal olmayan, gizli olan, gözlerden uzak, özel seçilmiş fertlerin eğitildiği nedir? Eğitildiği yerdir. İşte bu ev arkadaşlar bu eve ve bu evin siyerde gelen, siyerde bu evi incelediğiniz zaman hiçbir şekilde bu evin vasıflarını göremiyorsunuz. Hiçbir şekilde müşriklerin bu evi bildiğine dair bir haber okuyamazsınız. Öyle değil mi? Sadece Hazreti Ömer'in Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı öldürmeye karar verdiği zaman yolda diyor ki nereye gidiyorsun diyen adama Safa Tepesi'nin yakınlarındaki eve gidiyorum diyor. Bak yakınlarındaki ev diyor. Evin yerini gene bilmiyor. Hani Müslümanlar o mahalleye, o mahalleye giriş çıkışlarından dolayı müşrikler oralarda bir toplantının olduğunu hissetmişlerdi. Ama evin olduğunu, evin nerede olduğunu, kimin evi olduğunu kesinlikle bilmiyorlardı. Ve bildiklerine dair hiçbir rivayet yok. Ve eğer bilmiş olsalardı zaten saldırmamaları mümkün değildi. Yani Muhammed aleyhissalatü vesselam insanları toplayacak, orada onlara tevhidi öğretecek. Müşrikler de yerlerinde oturacaklar. Böyle bir şey ne değildi, böyle bir şey mümkün değildi. Buradan neyi anlıyoruz arkadaşlar? Peygamber aleyhissalatü vesselamın ve sahabesinin bu evine kadar gizli tuttuklarını. Bakın şimdi evin vasıflarını inceleyelim. Peygamberin ne kadar örgütsel ve ne kadar böyle düzenli planlı çalıştığını göreceksiniz. Biz Peygamber evi nerede seçiyor? Gözlerden uzak, Safa Tepesi'nin böyle eteklerinde bir yerde bu evi seçiyor. Yani insanların çok yoğun olduğu bir mahalle değil. Göze çarpmayan bir yerde. İki, kimin evini seçiyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın arkadaşlar? Erkam'ın evini seçiyor. Erkam'ın Müslüman olduğundan daha kimsenin haberi yoktu. Çok az insan bunun Müslüman olduğunu biliyorlardı. Doğal olarak Müslüman olduğu bilinmeyen bir insanın evinde toplantı yapılacağı hiç kimsenin aklına yapmazdı? Hiç kimsenin aklına gelmezdi. Üç, Erkam hangi kabiledendi? Mahzun kabilesindendi. Bu kabileyle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ailesi arasında ciddi manada bir düşmanlık vardı. Ve ciddi manada bir rekabet vardı. Ebu Ceylin kabilesi. Ve bunlar neydiler arkadaşlar? Hepsi bir mahallede oturuyorlardı. Hiç kimse peygamberin düşmanlarının mahallesine gidip ders yapacağını bir evde ciddi bir şekilde ders yapacağını ne yapmazdı? Düşünmezdi. Dört, Erkam daha 16-17 yaşında bir çocuktu. Hiç kimse o Ebu Bekir, Ömer, Ebu Bekir Osman gibi sahabeler varken hiç kimse 16 yaşındaki bir çocuğun evinde ders yapılacağını tahmin bile etmezdi. Buradan neyi anlıyoruz arkadaşlar? Bugün İslam'ın aşuvayı bir şekilde yayılması gerektiğini, birkaç şekilde insanların piyasada çoğalması gerektiğini iddia eden insanların davasının boş olduğunu görüyoruz. Veyahut da işte cemaatler çalışan insanlara, örgütsel çalışan insanlara bidat ehli diyen insanların sözlerinin boş olduğunu görüyoruz. Neden? Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, Belki tarihte eşi benzeri görülmemiş bir şekilde cemaat anlayışıyla, düzenle ve örgütle, ve gizlilik anlayışıyla ne yapıyor? Gizlilik anlayışıyla hareket ediyor. Hatta mesela sahabe Medine'ye geldikten sonra bazen önceki dönemi anlatıyorlardı. Gizli olan bazı meseleleri sahabe anlatıyorlardı. Fakat darler Erkam hakkında hiçbir şeyden konuşmuyorlardı sahabeler. Yani demek peygamber öyle bir gizlilik istiyordu ki toplanma yerini ne yapıyorlardı? Ne yapıyorlardı? Hiçbir şekilde sahabe sonraki dönemde dahi bu evden hiçbir şekilde ne yapmıyorlar? Bu evden hiçbir şekilde bahsetmiyorlar. Peki bu ev neydi arkadaşlar? Bu evin içerisinde ne yapılıyordu? Bu ev peygamber aleyhissalatu vesselamla sahabesinin düzenli olarak toplandıkları, peygamberden inen vahiy düzenli olarak aldıkları, öyle değil mi? Ve peygambere Mekke'de başlarına gelen olayları rapor ettikleri bir evdi. Yani ya Resulallah ben bunu yaşadım, ben bunu yaşadım, o anlatıyor ya Resulallah ben bunu yaşadım, ben bunu yaşadım. Ne olmuş oluyor bu şekilde arkadaşlar? Bu ortamda şunlar gelişiyor. Bir, tevhid sürekli bunların nefislerinde yenileniyor. Yani Kur'an-ı Kerim iniyor bunların haberi yok diye bir kaide yok. Kur'an-ı Kerim iniyor bunlar sürekli peygamberden Kur'an-ı Kerim'i ne yapıyorlar? Kur'an-ı Kerim'i alıyorlar. Ve bu da ne yapıyor? Bunların kalbindeki imanı sağlamlaştırıyor Ve Kur'an-ı Kerim'i direkt eğiticiden alıyorlar. Direkt Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan ne yapıyorlar? Direkt Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı yapıyorlar. İki, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onları burada en büyük düşman olan nefsi öldürmeye yönelik eğitim veriyordu bunlara. Öyle değil mi? Zülf anlayışını İslam'daki, ibadet anlayışını, gece namazı anlayışını Peygamber Aleyhisselatü Vesselam burada bunların kalbine serpiştiriyordu. Ve özellikle burada ne oluyordu en önemli şey? Bunlar Peygamberlerin kısalarını dinliyorlardı burada. Yani bizden öncekilerin başına da bu gelmiş O zaman bizim başımıza da gelmiş yani Bu çok da acayip veya yeni olan bir şey değildir Demek ki her ümmetin başına Müslüman ümmetin başına bunlar gelmeli diyorlardı Ve herkes kendi sıkıntısını Peygamberimize anlattığı zaman ne oluyordu arkadaşlar Çözümü hep beraber arıyorlardı Bu Habeşistan'a hicreti anlatacağımız zaman Çözümü hep beraber bulmuşlardı öyle değil mi Bu da neyi gerçekleştiriyor tevhidin gereği olan İslam kardeşliğini gerçekleştiriyor. Hani peygamber diyordu ya Müslümanlar sevgilerinde, rahmetlerinde bir cesedin azaları gibidirler. Bir ceset şikayet ettin mi haftalıktan diğerleri hepsine yapar, diğerleri hepsi uyuyamaz diyordu peygamber aleyhissalatü vesselam. Hepsi aynı şekilde şikayet ederler. Aynı şekilde ben derdimi anlatıyorum, kardeş derdimi anlatıyor, kardeş derdini anlatıyor. Hem kendimize misal görüyoruz. Ha demek tek benim başıma gelen değil. Bak benden daha beter olanlar varmış diyoruz. İki, çözüm arayışına gittiğimiz zaman İslam'ın getirmiş olduğu en büyük kayda gerçekleşmiş oluyor. Kendi nefsini eritip kardeşini kendi nefsine tercih etme. Öyle değil mi? İslam kardeşliği bugün birçoğumuzda maalesef olmayan mesele. İslam kardeşliği ne olmuş oluyor? İslam kardeşliği Müslümanların arasında gelişmiş oluyor. Ve bu ev bu vasıflarıyla neyi hak ediyor arkadaşlar? Bu ev bu vasıflarıyla Peygamberimizin düzenli bir şekilde insanları eğittiği, eğitim üssü diye bu eve böyle isimlendirmeyi ne yapıyor bu ev? Bu ev hak ediyor. Tabi bunun yanında arkadaşlar bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ne? bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ilk nesli eğittiği, ilk neslin sorunlarına çözüm getirdiği, Kur'an'ın anlayışını onlara verdiği mekan. Peki şimdi şöyle bir şey düşünelim. Sizce yani buradan bu dar ve erkam meselesinden şöyle bir ee, soru soralım. Sizce Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde şöyle bir ortam hayal edin. Müslümanlar Peygamber'e iman ediyorlar. Haftanın belli günlerinde ya Cuma günü sadece veya Perşembe günleri veya Kandil günlerinde Peygamber'e gelip biraz din öğreniyorlar. Kalan bütün günlerde ise sabah saat yediden başlamak üzere saat ikiye kadar bira e kadar Ka'bın yanında Ebu Ceylin okuluna gidiyorlar. Ebu Ceylin okulunda oturuyorlar ve Ebu Ceylin'den ders alıyorlar. Sizce bu toplum böyle bir toplum olabilir miydi veya Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu şekilde bir Müslüman toplum kabul edebilir miydi? Mümkün değil. Veya Hani diyoruz ya çok az bir toplulukla, çok kısa bir sürede çok büyük faaliyetler yapıldı. Çok büyük başarılara imza atıldı. Sizce peygamberin eğitim kampüsünde değil de müşriklerin veya Ebu Cehil'in dizinin dibinde yetişen gençler bu kısa dönemde, bu kısa sayıla bu büyük başarılara imza atabilirler miydi? Böyle bir şey neydi arkadaşlar? Böyle bir şey mümkün değil. Ve Allah subhanahu ve teala bize ne diyordu? Bizim için tek mutlak doğrunun, mutlak hakın, vahiy olduğunu ve vahiyin açıklayıcısı olan sünnet olduğunu Kur'an-ı Kerim'de bir ne yapıyordu? Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu wa Taala bir de açıklıyordu. Ama maalesef ve maalesef arkadaşlar. Biliyorsunuz Peygamber Aleyhissalatu vesselam bir de diyordu ya. "Latettebi'anna men kana qablukum şibra şibra ve diraan bi Siz sizden önceki milletlere adım adım tabi olacaksınız. Yahudi ve Hristiyanları kapsediyor. Biliyorsunuz. Yahudilerin bir özelliği neydi arkadaşlar? "Tefaddale'llezine garamu kavlen gayra allazi qila lehum." Zalim olan Yahudiler ve Ehli Kitap kendilerine emredileni olduğu gibi ne yaptı? Tam tersine değiştirdiler. Tam tersine değiştirdiler. Allah Subhanahu ve Teala bize mutlak doğru olan Kur'an'dan beslenmemizi ve onun açıklayıcısı olan sünnetten beslenmemizi emretti ve bu çocukların da bize emanet olduğunu bize bahsetti. Öyle değil mi? Ve peygamberimiz dedi hepiniz kulukum ra'in ve kulukum mes'ulun an Hepiniz çobansınız ve hepiniz sürülerinizden sorum sorumlusunuz dedi. Ve yine Peygamber anlatıyordu mesela bizden de arkadaşlar Peygamber vesileyle mesela dedi "Men min abdin yastaraihi yastaraihi Allah raiyeten ve lem yuhithe biilmihi lem lem yishm raihatel cennet." Allah eğer bir insana bir e, sorumluluk kıldı, bir topluluk verirse o da bunları kuşatmasıyla, ilmiyle bunları kuşatmazsa hiçbir şekilde ne yapmaz, hiçbir şekilde yani bunları korumazsa cennetin hakkını duymaz diyordu. Bu Allah ne diyordu? Ey iman edenler, "Kuv enfusakum ahlikum" Kendi nefislerinizi ve çocuklarınızı ateşten ne yapınız? Ateşten koruyunuz diyordu. Fakat zalim olan insanlar maalesef kendilerine söylenen sözüne yaptılar? Kendilerine söylenen sözü tam tersine değiştirdiler. Ve çocuklarını götürüp Ebu Ceylin kurmuş olduğu okullara teslim ettiler. Yani darl erkanlar mevcutken veya darl erkanlar oluşturulabilirken. Öyle değil mi? Götürüp çocuklarını ne yaptılar? Götürüp çocuklarını Ebu Cehil'lerin okullarına teslim ettiler. Ve ortaya maalesef bizim gibi bir gençlik çıktı. Ortaya bizim gibi bir gençlik çıktı. Söyledikleriyle, yaptıklarıyla, düşünceleriyle hayata yansıyan, tamamen birbirinden farklı olan, öyle değil mi? Kesinlikle anlattıklarıyla, vaad ettikleri, yaşadıkları birbirini tutmayan bir nesil ortaya çıktı. Bu da neden kaynaklanıyor arkadaşlar? Biz Allah'ın bize gösterdiği metottan yüz çevirdiğimizden dolayı. İnşallah bir dahaki derste geniş geniş Ebu Cehil'in okullarıyla dinin okulları arasında, Muhammed'in darlaya kama arasındaki farkları anlatacağız bir dahaki dersimizde. Ama buraya değinmeden önce Şöyle bir şey genelde insanlar söylüyorlar. Mesela adam diyor ki, e, şimdi zaman çok değişti diyor. Yani mesela bugün sen biliyor musun diyor, bir tane işte böyle senin bahsettiğin gibi bir ortam kurmak, işte hoca bulmak, çocuklara eğitmek ne kadar zor. Veya çocuklar burada eğitildiği zaman hiçbir şekilde hiçbir yerde diplomaları kabul olmayacak. Yani devlet bunlara toplu diplomalarını kabul etmeyecek, bunlar daveti rahat yapamayacaklar diye. Arkadaşlar, Peygamber aleyhissalatu vesselam milyarlarca parayla burayı kurmadı. Öyle değil mi? birkaç tane sahabesiyle bir evde toplanarak bu insanları ne yaptı? Bu insanlara eğitti. Ve emin olun buradan ne diploma vardı, ne Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diploma veriyordu ne de kimse müşrikler bunların bu eğitimini kabul ediyorlardı. Ne de bunların bir diplomasını hiçbir müşrik hiçbir şekilde kabul etmiyordu. Peki neden Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu kadar zor durumda, bu kadar kısıtlı bir zamanda bu kadar büyük bir yani bu, bu, bu, bu şekilde bu insanları eğitebildi? Sebep şuydu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın emrine boyun eğdi. Müslümanlar Allah'ın emrine boyun eğdiler. Şirkten ve şirk toplumundan ellerinden geldiği kadar uzaklaştılar. Allah subhanahu ve sellem o eğitimi bereketlendirdi. Yoksa o eğitimin zatında bir şey yok. Yani eğitim normalde bugün de insanlara aynı meseleler anlatılıyor ama ne olmuyor etki etmiyor. Sebep? Onlar o zor durumda Allah'ın emrine boyun eğince Allah Subhanahu ve ne yaptı? Allah Subhanahu ve onların eğitimini onlara bereketlendirdi ve o eğitim onların kalplerinde etki etti. Çünkü kalpler Allah'ın elinde. İstediği kelamı Allah Subhanahu ve Teala istediği kalbe ettirir. İnsan kalbini bunu açınca Allah Subhanahu ve yardım ediyor. Ama maalesef bugün bizde Allah'ın koymuş olduğu menheşleri yani yüz çevirip işte kendi kafamızdan ne olacak bu çocukların hali? İşte ne olacak bizim halimiz? Diplomasız insanlar ne yapabilirler gibi saçsatanlarla kendimizi avuttuğumuzdan dolayı ne çocuklarımız bir şeyden istifade edebiliyorlar ne de bizim ayrı yeten, okul dışında çocuklara, çocuklarımıza vermiş olduğumuz eğitim çocukların nefsinde hiçbir şekilde ne yapmıyor hiçbir şekilde tesis etmiyor inşallah bir daha dersimizde arkadaşlar bu de demiş olduğumuz mesele çünkü bu okul meselesi cidden önemli bir mesele veya eğitim meselesi bir dahaki dersimizde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın eğitim menheciyle bugünkü eğitim arasındaki farklarını yapmaya çalışacağız anlatmaya çalışacağız